311 numaralı konu İbn-i Şeyb el Yahudi'nin öldürülmesi. Evet, bin Muhayilsa şöyle anlatıyor: Hazreti Peygamber, Yahudi erkeklerinden kimi yakalarsanız öldürünüz buyurdu. Bu emir üzerine babam Muhayilsa Yahudi tüccarlarından biri olan İbn-i Şeybenin üzerine atılarak onu öldürdü. Bu adam babamla alışveriş ederdi. O sırada amcam Huveyilsa henüz Müslüman olmamıştı ve kendisi babamdan da yaşça büyüktü. Bu olay sırasında amcam Huveyilsa babama arkadan vuruyor, onu öldürdün.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 de ben de yemin ederim ki bu derecelere gelen bir din artık yenilmez, dedi.